Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin, Argun Yum ve ben Gürhan Ertür uzaktan telefonla sunuyoruz. Biz evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bu zor dönemde sesimizi sizlere ulaştırdıkları için çok teşekkür ediyoruz.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 Bugünkü programımızın destekçisi Ezgili Arasoya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Hocam merhabalar hoş geldiniz programımıza. Merhaba efendim çok teşekkür ederim sağ olun. Ee, ayrıca Nuray Hocam, Elvancan Tekin, Argünyum sizler de hoş geldiniz. Merhaba tam kadro bugün programdayız. Evet teşekkürler sağ olun. Merhabalar. Evet Efendim, bugün programımızın konusu geçen hafta olduğu gibi Kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabı. Ve biz bu kitabın kanalın İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri bölümünü Profesör Doktor Derin Orhon hocamızla konuşacağız. Bu bölümün yazarları Derin hocamız dışında Profesör Doktor Seval Sözen'e de ait. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kuruluşlarından biri olan Kültür Arşivi tarafından kitap basıldı. İstanbul Kitapçısı satıyor. İnternetten de ulaşmak mümkün. 571 sayfa ve toplam 20 rapordan oluşuyor. 29 e, önemli bilim insanı ve uzmanın e, makaleleri, e, yazıları yer alıyor. Evet hocam bu böyle bir kısa giriş yaptım. Siz ee, bu kitabın evet. editörlerinden birisiniz. Seval Sözen hocamız ve Naci Görür hocamızla birlikte ee, tekrar programımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun ee, ol efendim. Merhabalar e, hocam, tekrar merhaba. Evet, e, şimdi e, bu e, kitapla ilgili e, siz de bir şeyler söylemek istersiniz sanıyorum. E, ben evet. e, soru, konuyu... Sözü Nuray Hoca'ma bırakmadan önce size vermek istiyorum. Buyurun efendim. Sağ olun efendim. Yani ben şunu ilave etmek istiyorum belki. Ben benim de uzun bir bilim yolculuğum oldu biliyorsunuz. 1960'tan beri üniversitedeyim sevgili Nuray Hoca ile birlikte bu yolculuktayız. Çok sayıda bu yolculukta değerli bilim insanlarıyla birlikte çalışmalar yaptım ama bu kitap benim hayatımda bir ilki teşkil ediyor. İlk defa çok de 29 bilim insanıyla birlikte çalışma imkanım oldu. Bu bu hakikaten çok önemli bir şey. Her birine her birine ayrı ayrı teşekkür ve e, minnet borcum var. Bu bu görevi üstlendikleri için. Şimdi bu bunun bir başka yönü de şu. E, bu 29 bilim insanı. 17 farklı uzmanlık alanını oluşturuyor. Birbirinden farklı 17 konuda biz e, Kanal İstanbul'u neredeyse anatomisini çıkarmış vaziyetteyiz. E, bir de şu oldu e, yani dendi ki bu raporunda e, çok değerli bilim insanları çalıştı. Değer kısmını bilmem ama benim tanıdığım hiçbir bilim adı insanının adı yok bu raporda. Ki ben bunları tanımak durumundayım. Çünkü neticede çevre ile ilgili veya da diğer, diğer konularla ilgili bir çalışma yapıldı. Ama biz burada bu isimleri çok rahat ilan edebiliyoruz bu kitap vasıtasıyla. Bu kitap e, biz futbola çok yakın olduğumuz için şunu söyleyelim. Yani Türkiye'nin ilk 29'u. Yani e, birinci, birinci kadro, esas kadro. Ee, belki bunun kadar değerli 1-29 kişi daha çıkarabilir miyiz, çıkaramaz mıyız, onun arayışı içine girmedik. Çünkü en değerli grup bizlerle oldu. O bakımdan e, yani bizim e, bizim incelemelerimizin altında e, herkesin bildiği uluslar, çoğu uluslararası e, yine sahip bu bilim insanlarının adları var. O bakımdan çok müstehliyim. Her birine çok teşekkür borçluyum tekrar. Evet. Çok teşekkür ederiz bu açıklamanız için hocam. Biz de minnettarız hepinize. Bütün uzmanlara emeği geçen. Evet. Nuray hocam buyurunuz. Evet. Benim hoca hoş geldin. Programa katıldığın için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sizin Seval Sözen hoca ile birlikte kaleme aldığınız kanalın İstanbul ve çevresine önümcül etkileri başlığı evet. ee, makalenizde görebildiğim kadarıyla beş bölüm var. Ee, evet. Birincisi Kanal ve Marmara Denizi'ne boşalacak kirlilik. İkincisi su kaynaklarının tahribi. Üçüncüsü evet. hafriyat ile sahil dolgusu ve tarama atıkları. Evet. Dördüncüsü kan Kanal boyunca tuzlanma ve beşincisi nüfus patlaması. Bu yeni yerleşimler dolayısıyla. Şimdi tabi sizin e, e, hepsi bunlar sizin biliyorum e, bilimsel konularınız, araştırma konularınız ama herhalde birinci konu bunların içinde e, zaten ilk sıraya alınmış e, evet. sizin e, açınızdan en önemli konu e, bu konuyla girelim uygun görürseniz. Memnuniyetle. memnuniyetle ee, şimdi e, bu konuya şöyle belki yaklaşmak mümkün. Bütün çalışmaların yaptığı gibi her konu ile ilgili chat raporunun ne dediğine baktık. Dolayısıyla de chat raporu bu konu ile ilgili bir takım bilgilere başvurmuş. Biz o bilgileri değerlendirdik. Şimdi aslında ortaya çıkan sorun şu. Bu kanal esas itibariyle bir fonksiyon ifade ediyor. O da Karadeniz'in kirli sularını Marmara'ya taşıyor. Temel fonksiyonu bu. Diyeceksiniz ki başka fonksiyonları da olabilir. Hayır o olmadığı bu kitapta da söyleniyor. Yani navigasyon imkanı sağlamadığı da bu kitapta söyleniyor. Yani bu bir olumlu fonksiyonsa o zaman chat olumlu görüşüne hak etmiş bir çalışma. Ama değil. öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Şimdi kısaca belki şunlardan bahsetmek lazım. Biz Kirlilikten bahsediyoruz. Kirliliği tabi belli parametrelerle ölçüyoruz. Ee, yani bu parametreleri hem Karadeniz'in girişinde, muhtemel giriş noktasında, muhtemel demin de eski tabirle muhayyel diyeyim. İnşallah öyle olur. Ee, ondan sonra da Marmara'nın çıkış noktasında ölçeceğiz. Bir de bu, bu yüke bakacağız. Bu kirliliğin temel parametreleri neler oluyor genelde? İşte ağır metaller oluyor, organik madde oluyor, çözünmüş oksijen oluyor, değişik parametreler. Ama biz kendi çalışmamızda azot ve fosfor e, parametreleri üzerinde durduk. Çünkü bunlar e, Marmara için veyahut da her deniz ortamı için hayatı önem taşıyor. Neden hayatı önem taşıyor? Çünkü bu, bu iki madde esas itibariyle Deniz ortamında fotosentez mekanizmasıyla yani güneşin ve bir enerjiden yararlanarak atmosferdeki karbondioksidi karbon kaynağı olarak kullanarak çoğalmaya yol açıyor Yani ark çoğalmasına plankton çoğalmasına yol açıyor Bizim gördüğümüz denizlerdeki yosunlar bu şekilde oluşuyorlar Şimdi bunlar da bunlar aslında belli bir oluşma döneminden geçtikten sonra çökeliyorlar yani ölüyorlar. Öldükten sonra çökeliyorlar ve özellikle alt tabakada çökelmenin bulunduğu bir yerde bir noktada bir e, oksijeni tüketiyorlar. Şimdi ben bunları böyle anlattım ama bu Marmara'nın genel yapısı. Marmara'da üstte bizim bir birincil üretim dediğimiz biyosentez e, var. E, bu azot fosfora bağlı olarak ondan sonra da alt Alt tabakasında da oksijen tükenimi var. Neredeyse oksijenin sıfıra indiği noktalar var. Şimdi bu bu çok önemli. Ee, şimdi baktığımız zaman e, bizim yaptığımız şöyle söylemek lazım belki. Aslında bu konuda bilgi var mı? Var. Çünkü geçmişte 1995 yıllarında filan. Ee, toplanmış çok ciddi bilgiler var Ama bunlar eski bilgiler Ama bunlar 2015 e, Ve 2019 yılları arasında Yani bu chat çalışmasının Yapıldığı dönem arasında yenilendi TÜBİTAK MAM grubu e, Bunu iş için bu çalışmaları yapıyor Bunların tüm belgeleri var Peki bu belgeler Acaba bu, bu, bu bilgiler e, Chat raporunda kullanılmış mı Hayır kullanılmamış Yani eller altında bu taze bilgiler Olduğu halde bu bilgilere dayanan bir çalışma yapmamışlar. Şimdi biz ama bu bilgilere dayanan bir değerlendirme yaptık ve görüyoruz ki bu azot ve fosfor itibariyle kanal Marmara Denizi'ne 85 ton günde azot boşaltacak. Günde 7.6 ton da fosfor boşaltacak. Şimdi bunu belki şöyle değerlendirmek de lazım. Değişik değerlendirmeler tabii yapılabilir. Yani daha çarpıcı bir şekilde bu yüklere baktığımız zaman bu azot yükünün ancak 10.7 milyon insan tarafından atık olarak verilebildiğini, Fosfor yükünün de 6 milyon bir nüfusun eşdeğeri olduğunu söylemek mümkün. Yani İstanbul nüfusunun yaklaşık %70'ine eşdeğer bir kirlilik yükünü biz müsaade ediyoruz. Kanal vasıtasıyla Karadeniz'den Marmara'ya boşalıyor. Hocam, e, bu Şimdi noktada bu, bu şeyi sorabilir boşalıyor? miyiz? Yani Boğaz'ın tabi yoluna boşalmıyor. Marmara Denizi'nin en kirli noktasına boşalıyor. Yine aynı çalışmalar. Marmara bölgesindeki değişik kirlilik gösteren bölgeleri yapmışlar, ortaya koymuşlar. Bunlardan en önemlisi de yaklaşık Küçükçekmece Gölü'nün açığındaki sahil şeridi oluyor. Yani biz getiriyoruz 10 milyon nüfuslu bir nüfusa eskier bir kirlilik yükünü ki Marmara'daki asıl kirlilik mekanizmasını tetikleyecek yükü Marmara'nın en kirli noktasına boşaltıyoruz. Şimdi e, denebilir ki e, yani bizim atık sularımız da var o bölgede doğrudur. Yaklaşık bizim bu şeritte yani Marmara'nın batı sahilinde e, günlük debileri 12.800 ile 390.000 metreküp olan 7 tane ar arıtma tesisimiz var. Bu da yaklaşık 8.8 milyonluk bir nüfusun atık sularını arıtıldıktan sonra Marmara'ya boşaltıyor. Ve Hocam bu... devam etmeden müsaade eder misiniz? Elbanın bir sorusu var. Hemen sormak Tabii ister. Tabii buyursun efendim. E Hocam kusura bakmayın da ben şeyi merak ettim. Şimdi çok ciddi miktarda azot ve fosfor, fosfor kirliliğinden bahsediyoruz. Bu kirliliğin Doğru. kaynağı ne? Karadeniz'de niye böyle bir kirlilik oluşuyor? Ve hani hep derler ya Tuna evet. Nehri ile Karadeniz'e Avrupa'nın zaten çok ciddi kirliliği akıyor. Biz o bir de onu mu taşıyacağız Marmara'ya? Öyle mi? O anlam ee, çıkarmamız tabii, lazım. Aynı yani, bizim Marmara Denizimiz kirlendiği gibi Karadeniz ee, Karadeniz de kirleniyor. Karadenize yapılan çok ciddi deşarlar dolayısıyla ee, nehirlerin taşıdığı kirlik yükleri var ve çok enteresandır. Sadece isterseniz azottan örnek vereyim. Azot çeşitli türleri var. Daha evvel bunların işte bu amonyak azotu var. Oksitlendikten sonra nitrat oluyor filan falan ama en önemli en önemli bileşeni bu değil. Organik azot oluşuyor. Yani organik azot dediğimiz şey. Bu mekanizmadan geçtikten sonra bir canlı hayata dönüşen ve ondan sonra onun ölümü veya yaşanmasıyla birlikte oluşan azot yani bağlı azot oluyor bu. Bu çok büyük bir oran oluyor. Bu nitekim 1995 ölçümlerinde de çok önemli bir orandı. Dolayısıyla Karadeniz'de kirleniyor. Karadeniz'de kirli, en kirli yerinden numuneyi alıyoruz. Bu numuneyi bir kanal vasıtasıyla çok ciddi bir debiyle Marmara'ya boşaltıyoruz. Şimdi, bilmem açıklayabildim mi efendim? Evet çok teşekkürler. Bir de şey vardır yani buna bağlantı olarak Karadeniz'in derler ki hani, yüzeyinden 200 metre altına kadar yaşam vardır. Onun altında artık yaşam da yoktur. Bununla bağlantılı evet, bir şey yani mi? Yani yer yer değişir ama biz tabii üst, üst akımdan alıyoruz suları. Çünkü kanalın derinliği Hı -hı. 20 metre biliyorsunuz. Bu açılacak hı hı, evet. kanalın derinliği 20 metre, hı hı. onun için gemiler geçemeyecek. Ee, e, oradan alıyoruz ve dolayısıyla üç, üstte aktif bölgeden bu üstte aktif böl temin Anladım. ediyoruz, evet. Çok teşekkür ederim. Yani e, şimdi bu bütün bu arıtma, yani şöyle diyordum hatırladığım kadarıyla, e, bu yedi tane arıtma tesisi kurmuşuz biz, büyük paralar vererek kurmuşuz, büyük paralar vererek de işletiyoruz. Bu yaklaşık İstanbul'un nüfusunun %55'ine karşı geliyor bugünkü rakamlar itibariyle. Bu arıtmadan sonra bizim bu arıtma tesislerinden boşalttığımız azot miktarı bu şeyden gelecek, kanaldan gelecek yükün sadece %10'u oluyor. Fosfor miktarı da %15'i oluyor. Şimdi dolayısıyla bizim aslında yani Marmara'yı kirletmek temel amacımız ise bu amacı sağlayabilmek için ki öyle görünüyor ki bu kanalın yapımının temel amacı da bu. Yani Marmara belki planlanmış bir amaç değil ama sonucu bu. Yani bunu yapmak için bu kadar masrafa gerek yok. O zaman eğer bu kanalı yapacaksak Marmara Denizi zaten birkaç yılda tükenecek. O zaman bu arıtma tesislerini falan da kapatalım ve oradan doğruya atıklarımızı oraya başala, boşaltalım. Amacımıza daha kolay ulaşırız diyorum. Şimdi bunları peki doğru hesaplamış mı diyorum ben. Şeye baktığım zaman tekrar dönüyorum. Hayır bu çet raporunda aslında çok değerli bir ismi değerli olan bir Fransız, Fransız firma var. Bu işleri hesaplaması söz konusu olan. Şimdi bu Fransız firma bir kere bir kere debileri yanlış almış. Debiler doğru değil. Kendine göre bir hesap yapmış. O debiler tutmuyor. Ondan sonra bütün bu verileri e, alamamış. Ama şunu diyor bakın o da enteresan. Bir de en büyük hatası şu. Sanki bu ayrı bir kanal değilmiş gibi Marmara'ya boşalacak kirlilik ipini Boğaz'la birlikte değerlendiriyor. Şimdi Boğaz'la birlikte değerlendirmek son derece yanıltıcı çünkü Boğaz Marmara'nın tümünü belki etkileyecek bir yapıya sahip. Halbuki kanal doğrudan doğruya o bölgeyi en başta etkileyip ondan sonra yayılacak bir mekanizmaya sahip. Bu da fevkalade yanlış ama tümünü etkileyecek diye söylerken yani bu iki de şarjı da birlikte alırken bu türdün içinde şöyle bir ifade var misal derseniz onu okuyayım. Üst tabakadaki besin maddesi akılarının toplam fosfor ve toplam azot için sırasıyla yıllık olarak yüzde on beş buçuk ve yüzde on sekiz oranda artacağını söylüyor. Bunu Çet raporu söylüyor. Yani Çet raporunu okumak zahmetinde bulunan bir idareci, yani onaylamadan önce e, sadece bu ifadeyi Çet raporunda belirttikleri için şeyleri reddedebilir. Bunlar da çünkü çok çok korkutucu rakamlar. Peki bu bir ekolojik çalışma yapmış mı bu çok meşhur Fransız şirketi? Hayır yapmamış. Neden yapmadığını da anlayabiliyorum. Çünkü yapsaydı bu çet raporunda görev almayabilirdi. Çünkü yani çok olumsuz bir sonuç çıkaracaktı. Sadece sıcaklık ve tuzluluk gibi parametrelerin Marmara'da yayıldığına bakmış. Yani bu da bir şöyle diyeyim, çevre mühendisliği yüz 101 derler ya, öyle bir hata. Ee, yani çevre mühendisliğine veya ekolojiye yeni başlayan bir öğrencinin yapması gereken bir hata. Ee, belki o bile mazur görülmez. Çünkü yani tuzluluk ve sıcaklığın Marmara'da dağılması bir yerde Bilmiyorum etkili olur mu olmaz mı ama aslında arkasında korkunç bir yük var. Kirlilik yükü var ona bak sen ilk önce değil mi? Yani bunu derler. Sen bunu niye bakmadın? Sen bu ödevi bir daha yap derler. Ee, o ödevi bir daha yapması gerek, gerek kalmadan bu ödevden e, geçmiş bu firma. Ve neticede e, bu, bu bu alanda da e, şey, şeyde olumlu bulmuşlar. Yani bu kirlilik yükünü sanatçı Göz ört, göz ardı e, yapılarak çet kabul olmuş. Birinci konu bu, bundan ibaret efendim. İsterseniz şöyle yapayım ben. Yani bu beş konudan bahsetti Nuray Hoca. E, evet. Zamanımın el verdiği kadar o beş konuyu e, şöyle çok kısaca gözden geçirelim bizim bulduğumuz kadarıyla. Evet. O beş konunun ikinci konusu su kaynaklarının tahribi. Evet. İstanbul biliyorsunuz Kaynak itibariyle çok fakir bir alan ee, Kendi doğal kaynakları yok Hemen hemen yok Bir e, akarsuyu yok Yani kullanılabilen bir akarsuyu yok ee, Bir gölü yok büyük Vesaire Dolayısıyla nüfusu çok yüksek ee, Su problemi olan bir şehir Nasıl su problemi olan bir şehir daha Melen çayından Kilometrelerce uzakta İstanbul'a su temin edilebiliyor Şimdi dolayısıyla bir yapılaşma söz konusu olduğunda, bir proje söz konusu olduğunda, herhalde bunu yapanların ilk dikkat etmesi gereken şey, aman şu kaynaklarını koruyalım demek olur, değil mi? Zaten bunları onun söyle, onların yani bunu kendilerinin düşünmesi de söz konusu değil. Gerek 2872 sayılı çevre kanununa bakarsanız, gerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2017'de yayınlanmış olan yönetmeliğine bakarsanız içme ve kullanması havzalarının çok dikkatle kullanılması lazım. Yani nasıl dikkatle kullanılması lazım? Bizzat bu, şe bu şehrin belediye başkanı bu havzalara bir ev yapmak istese ona müsaade edilmez. Ama bu proje ne yapıyor? Bu proje terkos lerinde yaklaşık 88 milyon metreküp yıllık su kapasitesi olan sazlıdere barajını tümüyle ortadan kaldırıyor. Bu bu baraj şu anda yaklaşık 3 1.3 milyonluk bir nüfusa yani İstanbul nüfusunun %8'ine %9'una tekabül eden bir nüfusa su temin ediyor. Yani bu belediye barajı ortadan kaldırıyor. Bunu yapmakla da kalmıyor. Ee, Terkos Gölü'nün önemli bir su toplama havzasını yaklaşık %10-15'lik bir su toplama havzasını da ortadan kaldırıyor. Yani su toplama havzalarının çok dikkatle korunması gerektiğini bu yönetmelikler söylüyor zaten. Sanki bu yönetmeliği başka biri çıkarmış gibi bu, bu, bu yapı havzaların ortasından geçiyor. Yani su toplama havzasını da kaldırıyor. Bu aslında o havzanın yani suyunu çok belli miktarda azaltmak için dolaylı yapılabilecek e, bir yanlış. Dolayısıyla İstanbul'da zaten kıt olan su problemini bu şekilde ortadan e, ortadan kaldırmak bir yana daha da ciddi bir noktaya getirmiş oluyoruz. İş bunada kalıyor. Melen, Melendan bahsettiğini hocam, 200 da, kilometre ötesinden su getiriyoruz İstanbul'a. Evet, da geldi evet, yani geldi. O suyun o suyun getirilmesi de bir de maceralı biliyorsunuz. Bir baraj yaptılar <gülüyor> o suyu getirebilmek için, toplayabilmek için. Yani o baraj su su tutup tutmuyor. O barajın evet. su tutması hala mümkün değil. Ee, yıllar geçti su tutmuyor. Bunu yapamadılar. Yani. <gülüyor> Bununla ilgili de çok ciddi sorunlar var. Yani İstanbul'da evet. yağmur yağarsa biz İstanbul'da su kullanabiliyoruz. Şu anda Belen bölgesine de yağmur yağarsa oradan su olabilecek durumdayız. Çünkü bir toplama imkanımız yok. Yani o da aslında bir yönüyle aksak bir aksak bir destek oluyor. Yani e, Sayın Bakanımız biliyorsunuz benim de e, tanıdığım bir kişidir. Çünkü bizim bölümde profesörlük yapmış bir beydir. E, o da bilmem kaç yıl ne kadar İstanbul'un su problemi çözüldü diyor ama e, yani bir barajı su tutması da mümkün olacak bir şekilde daha inşa edemediler. İnşallah onu da günün birinde ederler. Evet. Yan, yanlış bir projeyle yapılmış bir e, Melen Barajı'ndan yan, bahsediyoruz. Yanlış bir projeyle yapılmış ve o proje tamamlanmadan bir de tabii yani Melene baktığımız zaman Melen başka bir havzanın suyu yani bolu ve civarına su verecektir. Aslında bir anlaşma ile oradan sağlıyoruz. Ama orada da bir gelişme olduğu zaman ileride bu sorun bu suyun aidiyeti konusunda da çok ciddi ciddi sorunlar yaşanabilecektir. Tabii İstanbul'un su su problemiyle ilgili olarak İstanbulluların artık yavaş yavaş etraflarındaki denizi de görmeleri gerekir çünkü denizden evet. Su kullanımı, zenizden su eldeşi bugünkü teknolojiyle nispeten ucuza yapılacak. Yani e, tüm maliyeti bir doların altında e, çıkabilecek bir yaklaşım oluyor. E, şimdi dolar çok arttığı için e, o bakımdan sezibilitesine tekrar bakmak lazım. Ama bu giderek bu, bu, bu bütçe düşecek. Ee, buna da bakmak lazım ama o onu bir tarafa bırakırsak İstanbul'un ciddi bir su sorunu var. Sorunu temin etmek için büyük masraflarla çok uzakta su topluyor, toplamaya çalışıyor. Ama bu proje mevcut su e, potansiyelinde ciddi bir şekilde tahrip veya tehlikeye sokuyor. Yani evet, bu Melan suyunun birim maliyetini biliyoruz değil mi hocam? Neyin efendim? Melen suyunun birim maliyetini ee, biliyoruz birim değil mi? Birim maliyetini bilmiyoruz. Çünkü aslında kaça yapıldığına dair, o tesisin kaça yapıldığına dair çok ciddi bir bilgi yok. Bunları su, devlet su işleri yaptırdı. Yani o, o boru boru tesis sisteminin ondan sonra o pompa sistemlerinin bilmem nelerinin işletme maliyeti itibariyle çok ciddi paralar veriliyor. Ama onu bilmiyoruz. Yani ben e, sanki o bilinseydi o proje yapılmazdı gibi geliyor. veya da dikkate alınmazdı gibi geliyor ama spekülasyon yapmayalım. Onun da ayrıca edilmesi lazım. Yani o bilgilerin evet. ortaya evet. çıkması lazım. Ee, bir soru da ben sorabilir miyim? Tabii efendim buyurun. Ee, şimdi e, bu şey e, kanalın yapılmasının e, bir de... E, Potansiyel olarak İstanbul'u besleyebilecek, ıslancadan gelebilecek olan su için de en azından bir ulaşım problemi ve ekstra bir altyapı yatırımı gerektiriyor diye düşünüyorum. Doğru mudur? İkinci soruda ayrıca böyle bir kanalın ve bu kanalı içerisinden geçecek olan tuzlu suyun, yeraltı su kaynaklarının nasıl etkileyeceği de ayrı bir soru diye evet. aklıma geldi. Bilemiyorum bu konuda sizin düşünceniz nedir? Efendim o da, o da bir şey maddesi olarak zaten bizim bizim çalışmamızda bir gündem maddesi olarak yer alıyor. Onu ben konuşacağım biraz söylemiş müsaade ederseniz. Fakat birinci sorunuza cevap olarak aynı kitapta e, İSKİ Genel Müdürünün bir yazısı var. İSKİ bu konuda çok ciddi bir çalışma yapmış durumda. Yani milyarlarca liralık şu anda miktarda tam hatırlamıyorum ama 20-30 milyar lira arasında değişebilen bir ek yatırma ihtiyacı olacak bu kanal yapıldığı zaman İSKİ'nin bazı şeyleri sizin söylediğiniz gibi yenilemek için e, su haklarını ortadan kesiyor doğalgaz haklarını ortadan kesiyor vesaire vesaire dolayısıyla bu suların da e, temin edilebilmesi için ek ek yapımlar gerekecek bunlar da çok ciddi e, çok ciddi e, meblalara mal olacak mal olacak Evet Şimdi bu noktada bir söyledin. küçük ara verelim mi hocam? Ee, peki efendim, Programımızın peki, yarısına geldik. O, küçük bu, bu müzik parçası dinleyelim. Bir sorun var. Yani e, sayın e, sayın e, Nuray Hoca'yı tenzih ediyorum tabii. Bunlar konuşmaya başladıkları zaman Zamanım, amanı filan her şeyi unutuyorlar. Öyle atıp gidiyorlar. Estağfurullah hocam. Ben bir ara vereyim. Bundan sonraki zamanımı daha iyi kullanacağımı daha iyi size teminat veriyorum. Aa, sağ olun hocam. Çok iyi gidiyoruz bence. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> önemli değil. Gerektiği zaman da ikinci programı yaparız. Bizi biliyorsunuz. Daha önce de program <gülüyor> yaptık sizinle. Bu artık sizinle. yani çiklet gibi oldu. Çiğnedik çiğnedik bu konuyu. Başka estağfurullah, estağfurullah hocam. Bence son <gülüyor> derece önemli. Ee, biz evet, biliyorsunuz evet. yani e, bu, belki bilmiyorsunuz bugün 1057. programımızı yapıyoruz ve Maşallah. ismimiz hala Altın Saatler. Yani Altın Saatler evet, biliyorsunuz. Doğru, doğru. Arama bunun, Kurtarmada bunun kullanılan değeri bir... Altın, yani altının <gülüyor> değeri çok arttı biliyorsunuz. Sizin programını <gülüyor> evet. da bekliyor bekliyor yani eskidikçe değeri artıyor eminim. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun hocam. Çok teşekkürler. <gülüyor> Şimdi bir küçük ara veriyoruz. Bir tamam. müzik parçası dinleyeceğiz. Hayır, hayır. Ondan sonra hayır. programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Tamam efendim. Tamam efendim. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Derin Orhon hocamız. Nuray Aydınoğlu hoca, Elbancan Tekin, Argunyum ve ben Gürhan Ertürk. Dördümüz de programdayız. Evet ben hemen... Ee, i̇şçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Haziran ayı raporunu vermek istiyorum. Haziran ayında 188 işçi vatandaşımızı kaybettik ve 2020'de toplam 934'e ulaştı. Bunlar hep e, iş e, kazaları sonucunda gerçekleşmiş olan ölümler. Bir türlü bu rakamlar aşağıya inmiyor ee, ve e, 2020'nin Haziran sonu itibariyle toplamı 934'e dayanmış vaziyette. Tabii ki e, virüsler gibi, korona gibi gelip geçici bir olayla karşı karşıya değiliz. Ve bu konuda da e, hızla tedbirlerin alınması gerekiyor. Ben burada sözü hemen Derin Hoca'ya aktarmak istiyorum. Evet hocam, bölümlerimize evet devam efendim. edelim lütfen. Evet çok ilginç bu rakamlarda dediğiniz gibi çok korkutucu maalesef. Şimdi ben hemen hafriyat olayına gelin. bu kanalın açılması için ciddi bir hafriyat yapılması lazım. Bu hafriyatın miktarını 1.1 milyar metreküp olarak veriyor ÇET raporu. Ve bildiğiniz gibi bu ÇET raporu çok uzayan bir çalışma oldu. İlk başta bunu bu hafriyatı 3. köprünün şey 3. hava alanının e, Dolgu malzemesi olarak kullanmak fikri vardı ama geç kalındı. Ondan sonra Marmara'ya ada yapmak fikri vardı. O herhalde çok komik olduğu için veya düşünenlere de bir yerde komik geldiği için ondan da vazgeçildi. Ama daha komik olan Karadeniz sahiline 38 kilometre boyunca kıyı dolgusu malzeme olarak kullanılması kullanılacağı ifade ediliyor sette. Çözüm bu. Şimdi çözüm bu ama bunun bunun yasal temeli yok yasal temelinin olmadığını şöyle söyleyeyim ben hafriyat toprağı e, inşaat ve yıkıntı atıkların kontrolü yönetmeliği var bu chat raporunda söz edilen malzemeyle ilgili bu, e, bu malzeme aynı e, şeye göre bu yönetmeliğe göre hafriyat toprağı olarak tanımlanmış o yönetmeliğin 13. maddesinde çok açık bir şekilde hafriyat toprağının denizlere, göllere, akarsulara veya herhangi bir yere dökülmesi ve dolgu yapılması yasaktır diyor sonunda da. Dolayısıyla bu yapılan şeyin, bu yapılması planlanan şeyin e, yasal olmadığını kendileri ifade ediyorlar bu yönetmelik çerçevesinde. E, tabii bunun getireceği tahribat korkunç bir tahribat olacak. Bir kere e, yani bu gevşek bir toprak Karadeniz gibi bir yere dolgu yapacaksınız. Bu dolgunun yapılması için çok ciddi anroşman filan yapılması lazım. Dolgu sırasında ve dolgudan sonra bu denizin, deniz dalgalarının, deniz hareketlerinin etkisiyle bu dolgunun zamanla aşınacağı ve kanal vasıtasıyla ilk önce Karadeniz'in tabanına, sonra da Marmara'ya taşınacağı aşiken ne kadar taşınacağı bilinmiyor ama bu yine gelecek ve dip örtüye. De toplanacak ve dip ortadaki bütün canlıları ortadan kaldıracak bir faaliyet. Bir tarafa bırakalım bunu. Fakat o 10, 38 kilometre boyunca felk ekolojik değeri, doğal değeri felkelerde yüksek bir alanı da tamamen tahrip ediyor. Zaten bu da kitabın çok önemli değerli konularından bir tanesi. Değerli bir bilim adamı tarafından bu da bu da etik edilmiş vaziyette. Böyle bir şey var ondan sonra tabii e, kanal kanal 20 20 kotunda fakat Karadeniz'e baktığımız zaman e, yani orada orada sahil Marmara'ya baktığımız zaman orada sahil bunun en az yaklaşım kotuna getirilmesi lazım yani en az bu buraların 30 veya daha, daha e, fazla metre fazla derinliğe indirilmiş olması lazım. Bunun için de yaklaşık 38 milyon metreküp dip taraması yapılacağı söyleniyor Bununla da ilgili hiçbir değerlendirme yapılmamış fakat en önemlisi küçük çekmece gölü içinde yaklaşık 53 milyon metreküp dip taraması yapılacak biliyorsunuz Eskiden küçük çekmece Eskiden derken yani ben hatırlıyorum diyorum son yıllara kadar bir su kaynağıydı bu dip dip çökeltisi ve kirlenme Dolayısıyla terk edildi su kaynağı olmaktan çıkarıldı. Ee, nedeni de bu... ...ditte bulunan kirlilik. Bu bir balçık. Ee, bunu alıyorlar... ...ve planda... ...bunun <gülüyor> son derece komik... ...ben bir yanlışlıklar... ...komedyası dedim. Seval... E, ...memnun olmadı bu işinden. <gülüyor> ne ne isim koyarsanız koyun. Yanlışlıklar komedyası da güzel bir isim. Çünkü yani... E, ...eski şeylere... Itaf, e, ...uzantı yapıyor... E, PS'lere filan uzantı yapıyor. Ee, bunu son derece gülüç bir mekanizmayla susuzlaştırmayı iyi düşünüyorlar. Ve bunu denize boşaltmayı düşünüyorlar. Yani bunu denize atacaklar. Ee, 53 milyon metreküp şeyi denize boşaltacaklar. Ee, yani buradaki çıkan çamurun aynı zamanda yapılan değerlendirmeler de var chatte. O değerlendirmelerden biri anlasa Veyahut da biri okursa Set raporunu o değerlendirmeler Sonucunda bu çamurun Ensel atıkların özelliğini Taşıdığını görür Yani biz arıtma yapıyoruz o Arıtmadan çıkan bir pis çamur var Aynı özelliklere sahip aşağı yukarı Ama biz onları denize atamıyoruz tabii. Neden atamıyoruz? Çünkü yönetmelik var Yani denize bu tür malzemelerin Atılması yasaklanmış vaziyette Tamamen ama bunlar bunu denize atmayı planlıyorlar Yani chatte hemen bu görülse Zaten bu olur. Bundan sonraki maddeye de Hemen geçelim isterseniz Kanal boyunda kullanma Şimdi burada Nuray hocama da Ben teşekkür borçluyum ee, Bu konudaki en Yani bence bu Raporun en önemli bulgusunu e, Nuray hoca keşfetti ee, Ve bunu işledi bu kanal zemini bir 15 kilometre boyunca güney güney kısmında sıvılaşma özelliği gösteriyor zemin itibariyle. Yani bu zeminin bir sarsıntıda kayran durumuna geleceğini gösteriyor. Bizim 1999'da ben de dekandım o zaman Sakarya'da gördüğümüz durum. Böyle koskoca binalar küt diye yana yatmış. Binaya bir şey olmamış ama bina yana yatmış çünkü zemin, zemin sıvılaşmış. Şimdi bu özellikte olan bir yapının ayakta durabilmesi mümkün değil. Tabi sıvılaşan bir zeminin civarında da alivyonlar ve şairler var. Yani netice itibariyle bu bu kanal bir su geçirecek ama sürekli olarak 270 milyon metreküp bir kalıcı su tuzlu su hacmine sahip. Yani her dakika baksanız kanalda 270 milyon metreküp tuzlu su var. Bu tuzlu suyun Mutlaka özellikle o bölgeden e, zemine nüfuz etmesi, zeminin içindeki yeraltı suyuna nüfuz etmesi ve tarım alanları tahrip etmesi kaçınılmaz olacak bence. Bu da bu sevkalade da ciddi bir darbe demek oluyor. E, yani bu kanaldaki tuzlanmayı e, mutlaka dikkate almak lazım gelir ki bu da tek başına aslında, tek başına... E, bu projenin reddi anlamına gelir. Bir takım böyle beton ve bazı yerlerde beton korumalıklar yapmışlar. Ona Nuray hocam ismini hatırlayabilir. Yani onları onları nasıl yapılacağını ben çok hayrete düştüm. Çünkü mesela bizim 5 metrelik bir beton duvar yapsak <gülüyor> buraya buraya harcanan burada kullanılan ile Suriye uydumuzu 5 metrelik bir beton, beton duvarla kaplamak mümkün olacak. Öyle bir takım, öyle bir takım hesaplar çıktı. Onları Berlin Orayajada bahsetmiştir. Şimdi 5. ve bence eşit önemde veya daha önemli konusu, burası aslında tabii ki marmarı kirletmek amacıyla yapılmıyor. Navigasyonda temel amacı teşkil etmiyor Dolayısıyla buraya bir yeni nüfus oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bu bu nüfusun işte kendilerinin tanımladığı belli miktarları var. Bu, bu konuda da değerli uzmanlar kitap içinde değerlendirme yaptılar. Ama bu nüfusun bir buçuk iki milyona çok kolaylıkla ulaşabileceğini tahmin edebilmek lazım. Şimdi bu birkaç yönden çok önemli. Birincisi İstanbul 2009'da Oy birliğiyle kabul edilen Bir çevre planı yaptı Bir 100 bin çevre planı yaptı Ve orada şu ifade edildi İstanbul'un 2023 yılında Ulaşması ve tutulması Gereken nüfusu 16 milyondur Yani İstanbul'da nüfus hiçbir zaman 16 milyonu aşmamalı Çünkü İstanbul'un kaynakları buna yeterli değil 2023 Aslında şu anda 2018-2019'da O nüfusa ulaşmış vaziyetteyiz Dolayısıyla bu da yürürlükte olduğuna göre bizim İstanbul'da nüfus yaratmamız bir cinayet olur. Çünkü bence bir bölgedeki özellikle büyük şehirlerdeki en büyük çevresel tehlike nüfusun kendidir. Siz nüfusu arttırdıkça kaynakları tahrip edersiniz, suyu yok edersiniz, çevreyi bitirirsiniz. Biz yani İstanbul'da böyle birkaç Avrupa ülkesinin birlikte düşünülebileceği bir nüfus var iken yeni bir nüfus bölgesi yaratıyoruz. Bu düşünülmez bir şey. Bunu yarattığımızı düşünelim. Peki bu çevreye nasıl yansıyacak? Yani bu nüfus yaklaşık günde 270 bin metreküp suya ihtiyacı olacak. Tabi bu nüfus bu suya ihtiyacı olduğu için bunu atık su olarak yine çevreye verecek. Dinde her bir kişi için 1 metre 1 kilogram çöp üretecek, zararlı atıklar üretecek vesaire vesaire. Onları bir tarafa bırakalım, sadece su ihtiyacına bakalım. Yılda bu 100 milyon metre mertebesini oluşturuyor. Peki zaten İstanbul'a suyumuz kıt, bir de Sazlıdere Barajı'nı yaptık, onu da yok ettik. Peki nereden bulacağız? Ben olsam bu gelişmeyi yapan hemen gözüme Büyükçekmece Barajı'na bakarım büyük çekmece bakarım. bakalım. Çünkü bu da 2018 yılında 88 metreküp 88 milyon metreküp düzeyinde bir su vermiş İstanbul'a. Bizim ihtiyacımız da 100 milyon. Demek ki bu büyük çekmeceyi de oraya tah tahsis ederim olur biter. O zaman İstanbul diye bir şey zaten kalmaz. Yani bu 5 noktada en azından 10 veya 15 tane çok ciddi bilimsel mahsur var. Bunların her biri de bu çet raporunun e, reddedilmesini gerektiren bilimsel gerekçeler. E, sadece bir yazıdan 10-15 konu çıkıyor ise siz yerlerini hesap edin. Yani Türk milletinin e, okuma yazma merakı olmadığını biliyorum ama bunu tabii yöneticilerimize teşkil etmemek lazım. Yöneticilerimizin de ünlü olmadığını düşünmek lazım. Yani chat'i biraz okusalar bütün bu gerçekleri görebileceklerdi. Efendim ben müsaadenizle evet. burada bitireyim. Eğer sorunuz varsa emniyetle bildiğim kadarıyla Hocam cevap, çok teşekkürler. O kadar büyük rakamlardan bahsettiniz ki e, evet. hakikaten insanın nutku tutuluyor. Evet arkadaşlar sorulara geçebiliriz hemen. Benim, benim... nutkum tutulmuştu ama sanıyorum herkesin... <gülüyor> de... Valla hepimizin <gülüyor> nutku tutuldu galiba. Evet. Benim, benim, benim bir sorum o sorum veya yorumum olabilir. Şeyde evet. e, makalede e, ölümcül lafı kullanılıyor. Evet. E, yeterince uyarıcı bir laf. Acaba e, bunu e, bütün bu beş ana noktayı değerlendirdikten sonra nasıl ulaştık bu e, kanaate hocam? Efendim bir insanı öldürmenin veyahut da türlü yolu var değil mi? Ne yaparsınız? Bir yere kaparsınız. En kısa yoldan öldürmek istiyorsanız suyunu kesersiniz. Yani iki, iki gün su içmezse yani ölür o adam yaklaşık. Ee, ondan sonra da başka başka yollarla bunu öldürmeyi denersiniz. Aynı şekilde siz e, İstanbul'un doğal imkanlarını bu şekilde yok ederseniz, İstanbul'un elindeki bir bir güzellik olan Marmara Denizi'ni yok ederseniz, İstanbul'un tarım alanlarını yok ederseniz. Bunun ötesinde ne kalıyor geriye? İstanbul nüfusunu diğerlere toplayıp onları daha kısa yoldan öldürmek kalıyor yöntem olarak. Yani İstanbul'u öldürüyorsunuz demektir. Yani ben ölümcül ifadesini bunun için kullandım. Böyle, yani böyle İstanbul bulaştı, bundan abi. sonra bence ayakta kalamaz. Yani zaten makaleyi de öyle bitirdik. Ya İstanbul'u seçelim ya bu kanalı seçelim diye bitirdik. Evet, evet. Ee, ya İstanbul o... ya kanal. Bence. Evet. Peki e, siz konuşmanızda değindiniz Derin Hocam. Bu e, deniz suyunun arıtılarak şehir kullanımına sunulması da bir seçenek olarak gündeme gelir mi bu gidişatta? hatta? Valla e, Türkiye'nin ekonomik durumunun ne noktaya geleceğini bilmiyoruz. Şu anda suya da yaklaşık 6 lira filan veriyoruz galiba. Su faturalarına bakmıyorum şu sularda. Belki ucuzlamış olabilir. Yani bu e, bu, bu bir evre geçirdi biliyorsunuz bunun teknolojisi e, benim de görev yaptığım 1900 yıllarında İstanbul'da çok pahalıydı. Şimdi bir, bir doların altına düştü ilk yatırım maliyetiyle itibariyle yani o 70-80 sente e, su temin edebiliyoruz. Yani en azından İstanbul'da bence bir bu teknolojiyi görebilmek, tanıyabilmek, ve İstanbul için bir sigorta oluşturabilmek anlamında böyle 100-200 bin metreküp gün kapasiteli bir bir tesis kurulmasında ben yarar görüyorum. Ee, evet. Bu bu bunun maliyeti ne olursa olsun bunu o suyu baraj yerlerine veririz, kullanırız, sulamada kullanırız daha bu bu miktar yani İstanbul'un verdiği miktar sulama suları söz konusu olmayan. Olmadan hesaplanmış. Evet. Bütün dünyada artık yani su kaynakları kavramı değişti. Su daha pahalı bir meta oldu. Çünkü bu evet. çok artıyor maalesef. Evet. Bu bağlantılı bir son bir e, sorun var. Müsaadenizle Gürhan Tabii. Şimdi e, makalenin başlangıcında çılgın olarak adlandırılıyor ama henüz bir proje vasfı oluşmadı demiştiniz diyorsunuz. Evet. Buradan giderek yani bir chat raporu bundan sonraki adımlar nedir? Nasıl ihale edilir? Ee, dokümanlarda eksikler neler olur? Tartışılma chat raporu 10 gün galiba asılı kaldı. Onaylandı. Ee, geri dönüşü var mı? Kitaba bir tepki var mı? Bütün bunlarla ilgili bir görüşünüz var mı efendim? <gülüyor> ee, şimdi efendim chat kabul edilmiş vaziyette zaten. Şu anda Zaten en son e, sayın belediye başkanımız bu e, civarda oluşacak e, yapılaşma ile ilgili imar planının e, iptali yönünde bir bir iki gün evvel galiba bir dilekçe vermişti. Evet. Yani bu bunlar da işe yaramıyor. Ben bu çet raporunun da yani ben bu konuda yasal yasal prosedürün bir sonuç. Geleceğine Ümit bağlamış durumda değilim. Bir tek bir tek bir kurtuluşumuz herhalde ekonomik durumda olabilir. Yani bunun yatırımı da çok ciddi bir şey, ee, bir gerektiriyor bir yatırım gerektiriyor ve uzun bir uzun bir dönem. Türkiye'de o dönem içinde bu paranın bulunması ve buraya yatırılması tabii gülünç olur ama e, netice itibariyle. Yine de yapılabilir yine de yapılabilir diye düşünüyorum Onun için ben e, bu, bu, bu bu çabaların bir e, eğer taşımadığını düşünüyorum yani bizim kitabın e, bir bir çalış bir etkisinin ne olabileceğini tahmin etmekte hiçtik çekiyorum evet. yani güzel olduğu söyleniyor kapağın fyasairesini ama daha ben görmek imkanım olmadı kitabı elime geçmedi Çünkü ama yani bir kamuoyu ulaştırmak zaten kamuoyu bu, bu, bunun yapılmamasını istiyor. Kamuoyun zaten evinde tencere kaynatamıyor, parası yok. Yani şu anda bir pandemi içindeyiz, o da tamamen kontrol edilmiş durumda değil. Yani İstanbul'la ilgili sorunları üst üste koyarsak, mülteci sorunu, işsizler sorunu, ee, okuyanların işsiz olma sorunu, bilmem ne sorunu, o su bu su üst üste koyarsak Kanal İstanbul sıraya girmez. Yani ilk, yüz, ilk yüze girmez. Ama bu bu, bu, bu bu sorulamıyor tabii. O bakımdan Hı. biz sadece bu konuda öyle bir talep vardı Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Yani bilimsel olarak bize açıklayın bana açıklayın demişti. Ben bunu bir görev telaffi ettim. Ee, yani bilimsel bulguları oluşturmaya çabaladık. İnşallah kendisinde de dikkatini çeker. Ümidim o ki vazgeçilir. Ama ümitten ileri gitmiyor efendim maalesef. Evet. evet. Teşekkür ederim. Hocam size çok çok teşekkür ederiz. Ben en son nüfusla ilgili kendi bilgilerimi aktarmak isterim. Bu proje ilk çıktığında 750 bin kişilik bir yeni İstanbul kentinden bahsediliyor idi. Evet. Ve evet. Bir kısmını izleyebildiğim uluslararası ee, emlakçıların bulunduğu toplantılarda e, sunumlar gerçekleştirildi ve e, itirazlar üzerine önce 2,5 milyonluk bir e, nüfusa, arkasından 5 milyona ve onun da arkasından hayır bu bile bizi kesmez 7,5 milyonluk bir kent planlamamız gerekir dediklerini çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki iktidarın nüfus konusundaki beklentilerinin ne olduğunu bilmiyorum ama uluslararası et, et, et, emlak piyasasının maalesef baskıları bu doğrultuda idi. Onu da önümüzdeki dönemde <gülüyor> görecez teyraler. Evet. O zaman o zaman sorulardan biri bu şekilde gerçekleşmiş oluyor. Yani gerek gerekçesi ortaya konuluyor. Yani böyle bırakalım 7,5 milyonu filan falan öyle 2,5 milyonluk bir kent bile oluşsa İstanbul'da bir kere canlı kalmaz yani. Yani aklı başında evet. olan canlılar da İstanbul terk eder. İnşallah o noktaya gelmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Yani ben, Size ben çok, görmem çok... diye düşünüyorum. Ben ve Nuray biz ne kadar yaşasak herhalde bizim ömür süremizin ötesinde olur bütün bunlar ama iyi bir miras bırakmamış oluruz en azından. Evet. Evet. Maalesef hocam. Maalesef. Evet. evet hocam size çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var Ben, ben teşekkür ederim beni benim gibi böyle çenesi düşük bir insanı. Estağfurullah. Olur mu? <gülüyor> Bunun <bulunduğunuz gülüyor> için. Umarım umarım etmemişimdir. Ben çok teşekkür ederim. Bütün katılımcılar için Sağ olun. Teşekkür çok değerli ediyoruz. bilgiler edindik sayenizde. Evet teşekkür efendim. Bugün kanal İstanbul çok disiplinli bilimsel değerlendirme kitabının kanalın İstanbul ve çevresine ölümcül etkileri bölümünü konuştuk. Profesör Doktor Derin Orhon hocamızla tekrar tekrar teşekkür ediyoruz size. Ee, gelecek tamam. hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.